Radyo Ağustos. 10. Radyo Agos'tan Pari Luis, günaydın. Ben Robert Koptaş. Bugün 12 Ocak 2013. Ben de Karin Karakaşlı. Tekrar merhaba. Hoş geldin Karin. Geçen hafta misafir ağırlıyordun. İyi ağırladın mı? Ağırladım vallahi yani ama e, <gülüyor> gözün üstümüzdeymiş. Çok fena yani. Ee, Karin bana biraz kızdı. <gülüyor> Geçen hafta Açık programda ilan ettim. Diye. samimiyetin sonu yok. Misafir ağırladı diye başladı program. <gülüyor> ne diyeyim ben? E, güzel ağırladığını tahmin ediyorum. E, tabii birlikte dinledik. O da yani tarihe geçtiği için inanamıyor <gülüyor> Neler var gündemimizde? E, öncelikle e, tam haftası iç, olduğu için mi bilmiyorum yine bize e, bağışlanmış e, bir haber. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Hranting cinayetiyle ilgili e, yeni bir... E, Açıklama bir karar geldi. E, gündeme biraz gazetemizin e, kendi baskısına yetişmemekle birlikte onunla bayla, e, başlamakta fayda var. E, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin e, kararının yani sanıkların atılı suçları örgütün faaliyeti çerçevesinde işlediği gerekçesiyle örgüt bulunamama kararının bozulmasını hı hı. istedi. E, örgüt... Denen e, hakikat bir kez daha e, bu sefer de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından telaffuz edilmiş durumda. E, ama bunun yarattığı, e, yaratması beklenen umut konusunda benim bir hayli temkinim var. E, o yüzden e, biraz seninle konuşmak isterim açıkçası. Evet, e, bu 6 yıllık sürecin sonucunda temkinli olmaktan başka yol olmadığını zaten öğrenmiş olduk. Çok iyi. E, birkaç önemli tespit var yalnız tebliğname'de. Bunlardan birisi tabii ki burada bir örgüt var dolayısıyla bu yargılama yeniden başlamalı e, diyen e, ne diyelim tespit diyelim. Hı hı. E, bir diğeri Hrant kimliğinden dolayı öldürüldüğü, e, Ermeni olduğundan dolayı öldürüldüğü vurgusu. Hı hı. Bir başkası da e, eksik soruşturma yapıldığı ama eksik soruşturma olmasının burada bir örgüt olmayacağını göstermeyeceği e, tespiti. Bunlar ahim kararında, Eylül 2010'da verilen ahim kararında da yapılan vurgulardı. Belki eksik olarak devletin Hrant koruma görevini yerine getirmediğini söyleyebilirdi. Yani bu, bu yok. Bir de tabii ki senin dediğin gibi bu bir başsavcılık tebliğ namesi. Neticede karar ne çıkacak Yargıtay'dan onu Sonuçta henüz bilmiyoruz. Sonuçta karar verecek olan merci Yargıtay 9. Daire. Yargıtay 9. Daire fena aldı. sabıkalı. Bir kurum referanslar olarak Hranting e, seceresi olarak da bir o e, bir de burada e, de ki hani kabul edildiği itiraz ve her şey başladı e, nedenli çapı geniş tutulacak o dediğin e, örgütün izleri nerelerde sürülecek konusunda devlet kademesinde benim e, bir hayli e, ne diyeyim e, çekincelerim var. Yani bürokrasiden basına e, siyasetten emniyetine jandarmadan istihbaratına koskoca bir ağdan bahsediyoruz. Burada nereye kadar gidilebilmesi göze alındı? O aslında bundan sonra nasıl bir Türkiye'de devam edeceğimize dair de çok önemli bir işaret. Evet burada yani bizzat devlet içinde bir örgütün hatta devletin örgütleştiği bu anlamda suç örgütü haline geldiği bir yapıdan söz ediyoruz. Dediğin gibi jandarmayı, istihbaratı, polisi, medya uzantılarını, başka uzantılarını, paramiliter bazı uzantıları içine alan... Bir ve tabi ki devletin bunu bu şekilde bu bu netlikte ortaya koyacağı konusunda şüphelerimiz var ve yine senin dediğin gibi bunun ortaya çıkması zaten gelecekte Türkiye'nin başka türlü bir ülke olacağını ve benzer cinayetlerin benzer suçların işlenmeyeceğini söyleyecek. Son iki gündür daha güçlü bir şekilde verilmeye başlanan bir haber bununla bağlantılı olabilecek. E, MIT'in meclise gönderdiği bir rapor var darbeleri araştırma komisyonuna özel harp dairesinin bir takım faaliyetlerini zikrediyor burada bir takım suikastler var işte Bülent Arıça, Arınç'a CHP'li bir milletvekiline yönelik bir sağdan bir soldan suikast yaparak ortamı bulandırmak kaos yaratmak ve neticede darbeye hazırlamak ya da mevcut iktidarı indirmek e, anlamında burada e, DİNK ve zirve cinayetleri de bu faaliyetler içerisinde, bu operasyonlar içerisinde sayılıyor. Aslında şunu hatırlatmamız gerekir belki de ahim kararı, devlet denetleme kurulu raporu, şimdiki savcılık tebliğnamesi ve bütün medyaya yansıyanlar bu 6 yıl boyunca din cinayetinde tabloyu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bundan sonra gereken adımların atılmaması meseleyi gerçekten devletin bu işi itiraf etmek istememesi noktasına ...getirecek ve bu anlamda bir temizlik olmadığını bize söyleyecek. Bir tür trajikomediye doğru gider yani bu kadar şey ortaya çıktıktan sonra hiçbir şey yapılmaması. O yüzden kaygılı olmakla birlikte bunun böyle bu şekilde ortaya çıkacağına artık başka yolu da yokmuş gibi geliyor bana Umarım tam da dediğin gibi olur. Gerçekten bu kadar bilgiyle beraber yani sorumluluğu yerine getirilmeyen bilgiyle beraber yaşamak hepimize zulüm olsa gerekir. Bir başka kangrenleşmiş konuya geçelim istersen. O da gazetemizde yer almadı. Ağustos çarşamba geceleri baskıya hazırlandığı için son olarak Perşembeden sonra çıkan haberler biraz bizim kör noktamıza Emdenin düşüyor. de tespitiyle bütün önemli şeyler Perşembe mi olur diye bir evet, yani Perşembe var. Perşembeyi bekliyorlar. <gülüyor> Söyleyelim değiştirsinler bunu böyle olmasın. <gülüyor> Ağustos değişmeyeceğine göre. <gülüyor> e, Heybelada Ruhban Okulu'nun arazisi iade edildi. E, haber başlığı bu. internet sitemizde de e, yer alıyor. E, 1844'te kurulmuş bir ruhban okulu burası. Biliyorsunuz, biliyoruz. E, yıllardır kapalı. Yaklaşık, yaklaşık değil. 41 yıl, 42 yıl oldu. 1971'den beri e, kapalı. E, açılmıyor. Açılmasına izin verilmiyor. E, eli kulağında deniyor sürekli. E, ha açıldı, ha açılacak deniyor. Özellikle AK Parti hükümeti döneminde bu anlamda umut çok verildi. Ee, ama her nedense o devletin e, bürokrasinin direnci bir türlü kırılmıyor. Ee, o arazi 190 dönümlük de bir araziymiş. Ee, kocaman bir arazi. Ee, fiilen e, Rum cemaati kullanıyor ama e, tapusunda sorun varmış. O arazi e, iade edilmiş. Bunu da tabii ki bu e, son zamanlarda vakıf mülklerinin iadesi sürecinde e, kayda geçmiş. Önemli bir şey olarak görebiliriz. Önemli bir adım olarak görebiliriz mutlaka. E, ama... Hükümetin, Patrick Bartolomeus'un deyimiyle umut vaat etmekle yetinmeyip... ...ruhban okulunda açmasını tabii ki bekliyoruz. Orası zaten beklentinin ta kendisi olarak duran bir yapı. Çok tuhaf, içerisi gezdirildiğinde... ...diyelim bir cuma günüyle sanki okul eğitimi durmuş... ...pazartesi günü tekrar başlayacakmış gibi. Tertemiz, pırıl pırıl. inadına yani orada da yeşertilen bir umut olarak açılması bekleniyor. O okulun açılması aynı zamanda tabii kafadaki bütün yargıların kırılması anlamına gelecek bir şey. Yani eğer gerçekten bir cemaatin varsa o cemaat senin ülkenin vatandaşıysa ayrı bir din varsa o dinin hizmetini verecek din adamlarının yetiştirilmesinden niye gocunasın? Yani hayatın devam etmesinden niye gocunasın? Çünkü sürekli olarak küçülen küçültülmesiyle yetinilen Yapılar olarak yaşamaya mahkum ediliyor gayrimüslim azınlıklar. Buradaki o açılım aslında iade edilen 190 dönümlük koruluktan çok daha büyük bir şey ifade ederdi. Hayata dönük olarak çünkü. Evet e, hayata dönük dediğin zaman e, hayatın içinde yer alan şeylerden biri de sınavlar. E, hem günlük hayatta karşımıza çıkanlar hem de eğitim hayatında var olan sınavlar. Belki ruhban okulu meselesi çok bağlantılı değil ama bir anlamda bağlantılı. E, Yüksek Öğütüm Kurulu 2013 YGS'de din kültürü ve alak bilgisi sorularının yer alacağını e, söyledi. <gülüyor> Özür dilerim e, ilan etti. E, ama burada e, bazı örnek sorular vermişler. Hangileri, ne tür sorular olacak e, sınavda diye. Ve şu tip kaygılar vardı. Yani e, gayrimüslim öğrenciler İslam dini e, dersi almadıkları halde, İslam dinini öğrenmedikleri halde e, bu sorulardan sorumlu olacaklar mı sorumlu olacaklarsa burada bir eşitsizlik olmayacak mı e, diye e, yapılan açıklamalar Milliyetin Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar bizzat Mıkhtaryen Ermeni Okulu'na gelip ziyaretinde söylediği e, bunlar genel sorular olacak daha ziyade genel din kültürü soruları olacak e, dolayısıyla kaygılanmanızı gerektirecek bir durum yok e, şeklindeydi ama ÖSYM'nin yayınladığı örnek sorulara baktığımızda soruların tamamının İslam ile ilgili olduğunu görüyoruz. Burada Ermeni okullarından eğitimciler, uzmanlar, bizim danıştığımız Sarkis arkadaşımızın danıştığı uzmanlar bunun bir adaletsizlik yarattığını, gerçek anlamda bir din kültürü sorusu olsaydı soruları olsaydı bunlar bir eşitlikten söz edilebileceği ama sadece İslam dininin sorulması halinde gayrimüslim öğrencilerin ve neden olmasın aslında başka inançlardan, Alevi inancından öğrencilerin de e, bu dersten muaf olması gereken aslında belki de muaf olmak isteyecek öğrencilerin de haksızlığa uğrayacağını gösteriyor din din ve ahlak bilgisi dersleri baştan beri müfredatın ve aslında hani ülkemizin genel gidişatının en sorunlu alanlarından biri sürekli kararlar değişmiştir. Bir takım yani Ermeni okulları dışında kalan gayrimüslim öğrencilerin derse kabulünden muaf tutulmasına kadar dolayısıyla başka alan mı yoktu soru hazırlanacak. Kendisi zaten e, ...bizzat sıkıntı yaratan bir ve stres kaynağı olan bir e, sınav sisteminin içerisinde... ...bu kadar tartışmalı bir alanı dahil etmek niyeydi e, onu da bilemiyorum. Burada aslında sorunu çözmek bence basit. Yani bazı önyargıları kırmak yeterli. Gerçekten bir dinler tarihi veya din kültürü, din felsefesi dersine dönüştürmek o dersi... ...zorunlu olan dersi illa zorunlu olması gerekiyorsa ki bence gerekebilir, normaldir. Tarihimizin bir parçası, insanlık tarihinin bir parçası değil... E, bunun bütün dinleri ele alan, dinler felsefesini, dinlerin gelişimini, dinlerin e, insanlık tarihindeki yerini anlatan bir derse dönüşmesi halinde... ...bütün okullarda, bütün inançlardan veya inansız e, çocuklara, gençlere bunu öğretmekte bir sakınca yok. O zaman sınavda da sorabilirsiniz. Kimsenin dışlanmış hissetmeyeceği... E Özel aidiyetler de geliştirmeyeceği, orada bir mesafede duran ter bir yapı olarak kalırdı. Ama e, biz herhalde bir miktar işte öyle hayal dünyalarında yaşıyoruz. Öyle bir e, dersin olduğu yerde zaten başka herhalde bir program şeklinde yapar olurduk. E, hayalden gerçeğe dönüşmüş bir ülke var Türkiye'nin yanı başında. Ülke olmaya doğru gidiyor. Adını anla sakın. Var. Bilmiyorum neydi hatırlamıyorum. Yeni komşumuz Kürdistan. Simna Yerlikaya ile konuştu Kim konuştu unuttum Esra Elmas Esra konuştu evet e, Simla Yerlikaya e, bir süredir e, Erbil'de gazetecilik yapıyor e, olayların tam merkezinde ve Timaş'tan e, kitabı yeni çıktı yeni komşumuz e, Kürdistan adıyla e, ve orada aslında hiç tanımadığımız, tanımadığımız içinde bol miktar ön yargılardan nasiplendiğimiz bir coğrafyayı içeriden anlatıyor. O nedenle tabii birebir tanıklık olduğu için de e, çok keyifli, çok ilginç e, bilgi ve tespitler içeren e, bir söyleşi oldu Esra'nın söyleşisi. Geçen ee, hafta e, Aziz Barzani ile konuşmuştuk. Hı. Mesut Barzani'nin yeğeni ve siyasi danışmanı aynı zamanda akademisyen. O Kürdistan'la e, Kürdistan, Kürdistan bölgesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinden ne kadar memnun olduğunu e, anlatıyordu ve Simna yerli ile yapılan röportajda aslında onun bir fikri takibi gibi oldu bizim açımızdan. E, i̇lginç bazı gelişmeler var. Hani iki iki ülke diyeyim yani iki ülkenin ya da iki e, yapının ilişkileri son derece olumlu seyrediyor ve Kürt sorununda yaşadığımız son anlam, son dönemdeki e, bazı açılımları gelişmeleri, görüşmeleri de belki bu bağlamda olumlu değerlendirmek mümkün. Yani orada ticari ilişkinin gelişiyor olması bir anlamda Kürt sorununun çözümünü, barışçıl çözümünü de belki zorlayan bir şey ve e, o ilişki iyi oldukça Türkiye ile e, Kürdistan bölgesinin ilişkisi iyi oldukça Kürt sorununun çözülmesi de daha kolay olacak diye düşünebiliriz sanırım. Kuzey-Güney açısından da bir hayli önemli bilgiler içeriyordu Simla kayanın anlattıkları. Kuzey şantiye yeri, güney yangın yeri, Irak-Kürdistan'ı bir kalkıma ve fırsatlar ülkesi haline geliyor Alışıla Alışılagelmiş o eskimiş, köhne, yardıma muhtaç diye sürekli kodlanan Erbil'i bir fırsatlar diyarı olarak önümüze getirdi içeriden. Aslında bu, bu söylem bile benim aklıma hemen bir şüphe düşürüyor. Belki de onu e, takip etmemizde de yarar var. Yani bu e, idealleştirilen e, gelişme, ekonomik kalkınma, yenilenme e, süreci e, Kürdistan'daki acaba ne tür adaletsizlikleri de beraberinde getiriyor, bundan şikayetçi olanlar var mı, ezilenler ne durumda e, belki de öyle bir röportaj bunu açığa çıkarabileceğimiz bir röportaj yapmak veya bunu e, fikri olarak takip etmek iyi olabilir. E, şimdi e, Gevezeli'ye yine bir ara verelim. E, bir Sayatnova şarkısı gelsin. Sayatnova'nın bu geçen yıl ...300. doğum yıl dönümüydü ve Agosta'da bir Sayatnova dosyası hazırlayacağız, hazırlamaya çalışıyoruz. Ermenice sayfalarımızda Zoviner Lokma Gözyan, Yerevan'dan yazan iki haftadır Sayatnova konulu yazılar yazıyor. Goçnak grubunun yine geçen hafta programımızda bir şarkısıyla konuk ettiğimiz Goçnak grubunun Parisli yorumuyla Bahradın Merat geliyor. Pahra demer atşirinə saçqarlarını bazım, kaşmiri atə möcəttə oğlum xarını Bulursan zırtıs var panim geli yarın Çayi xazil numan Malik Allah çingur kematnuma tut hundar ilisral atlas rang kulgaz al kiziday asmatmus hak Lezot şeker şartı mı çömen? Manşetle devam ediyoruz. Manşetimiz Samatya diken üstünde şeklindeydi. Samatya cinayetinin emniyetin merceğinde alınışıyla ilgili son yeni gelişmelerle devam ettik. Şu ana kadar basında bu konu hak ettiği kadar... Yer bulmuş değil hak etmekten de kasıt aslında herhalde bizim kendi küçük dünyamızda e, yaşadığımız e, boyutunun e, yeterince algılanıp algılanmaması ile ilişkili. Hatırlatmak gerekirse 28 Aralık Cuma günü e, evinde tek başına yaşayan Samatya'da yaşayan Marisa Küçük 85 yaşındaki kız. E, bir yayamız diyelim darp edildikten sonra vücudunu aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirmişti. Onun öncesinde de 87 yaşındaki bir başka Ermeni kadının benzer bir saldırı sonucu ağır şekilde yaralanması olayı yaşanmıştı. Dolayısıyla çok kısa bir zaman aralığı içinde aynı mahallede birlikte yaşama pratiği çok olan bir mahallede iki yaşlı Ermeni kadına yönelik bu saldırılar bir nefret e, cinayeti silsilesi olup olmadığı korkusunu, tedirginliğini gündeme getirdi. Bunların üstüne iki olay daha bindi. E, biri e, 6 Ocak günü yani Surtunut Yortusu e, günü kiliseye giden yine Samatya'da bir Ermeni kadın da bir arabaya bindirilmeye çalışıldı. Üç kişi tarafından çalışılmış. E, yani kaçırılmaya çalışılmış. Etraftan yetişenler yardımcı olmuşlar ve kurtarmışlar. E, failler bu işe kalkışanlar kaçmışlar. E, bu da tabii bu olayların üstüne binen bir şüphe oldu. Ayrıca dün de e, Aramyan Okulu'nun bir öğretmeni Kadıköy'de e, Aramyan Oncu Yan Okulu'nun, Ermeni Okulu'nun bir öğretmeni İlker Şahin de evinde boğazı kesilmiş halde e, ölü bulundu. Bu da tabii ki arka arkaya gelince hele e, İlker Şahin bir Ermeni olmamasına rağmen Ermeni Okulu'nda çalışan bir eğitimci öğretmen olarak oldu, olduğu için e, kaygıları daha da artırdı. Hafta içi e, sarkis arkadaşımız sarkis güreh yine e, gayret tepeye gitti, e, emniyet amirleriyle bu konuyla ilgilenen emniyet amirleriyle ile görüştü. E, onların söyledikleri e, biz bu işin üzerindeyiz, sıkı takip ediyoruz, her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Bunun bunların nefret e, sahipliği ile işlenmiş suçlar olduğunu olduğuna pek ihtimal vermesek de bu ihtimali zayıf görsek de bunu da göz ardı etmiyoruz. Gerekli çalışmaları yapıyoruz şeklinde. E, Samantya bölgesinden 1500 saatlik video kaydı. Mobese kameralarından alınmış veya diğer kameralardan alınmış kayıt varmış ellerinde. Bunları inceliyorlarmış. Bunları söylemişler. E, Marita Küçüğün bedeninde haç izi e, yapıldığı bıçakla söyleniyordu. Bunun doğru olmadığını söylemişler. Yani bedeninde böyle bir şey ee, olmadığı bilgisini verdiler ee, Bu anlamda bir sorun Görünmüyor belki onlar açısından ama e, Kaygıları da anlamak lazım Yani e, özellikle Samatyalı İstanbullu Ermenliğinin kaygılarını anlamak Lazım belki gerçekten bu Olaylar birbiriyle alakasız olabilir Belki gerçekten milliyetçi veya ırkçı bir sayıkla nefret sayıkıyla işlenmiş Olmayabilir ama insanlar Tedirginler insanlar korkuyorlar Özellikle Samatya'da yoğun bir Ermeni Nüfusu vardır bilen bilir benim annem de orada yaşıyor mesela, ben de annem için kaygılanıyorum. Kız kardeşimin okula giderken servis servise çok fazla erken inmemesini servisi beklemek için tembihledim. Çünkü sev, sevdiği için okulu zihinsel bedensel engeller için kurulmuş surprise hastanesindeki okula gidiyor. 40-50 dakika erken iniyor servise ve beni korkuttu açıkçası bu. Ben Korkuyorsam Samatya'da yaşayan insanlar haliyle korkuyordur. Kapılarını kilitlediklerini e, biliyorum gündüz vakti evde olsalar bile e, sokağa çıkmaya korkanlar olduğu haberini alıyoruz. Bu kaygı gerçek bir kaygı, gerçek bir korku. Sonuçta insanlar öldürüldü, bir kadıncağız kör kaldı. E, yetkililerden, siyasilerden e, kimse bu işin sorumlusu. Daha net açıklamalar, insanları rahatlatacak açıklamalar e, bekliyoruz. Bu işin Özü bu bence yani illa bu bir nefret Cinayetidir demek belki Eldeki verilerle mümkün Değil ya da çok abartılı Bir yorum olabilir ama bu kadar çok Tesadüf bu kadar çok şüphe üst üste gelince insanları biraz rahatlatmak lazım Ve özellikle belki de Böyle bir korkunun yaşanabilir olduğunu onun arkasındaki arka planları okuyabilmek lazım. O aslında çok fazla lafa edilen ve ama zor sağlanan empati denen şeyden, bağ kurmaktan geçiyor. Bunu gündem gazetesinde Ayşe Güneysu sağlamıştı bu hafta e, ailenin yanına gitmişti e, taziyeyi daha cenaze kalkmadan ve oradaki havayı hane içinden vermişti o hane içinden verilen hava aslında e, Ermeni toplumunun e, ortak yaşadığı şey e, aileye haklar e, sıralandığında yani e, cinayet yerinden e, tutulan tutanak ve fotoğrafın vesaire verilebileceği o hissettiği mesafeyi paylaşmıştı. E, i̇ki satır ondan okumak isterim. Ailenin kadınlarının bana bakan gözlerinde bir şeyler okuyor gibiyim yoksa bana mı öyle geliyor sakın teşekkür ederiz belli ki bizim için bir şeyler yapmak istiyorsunuz böylece görev bildiğiniz bir şeyin ucundan tuttuğunuz için kendinizi iyi hissedeceksiniz ama çocuğumuzu okula gönderirken her gün kapımızı kilitlerken emniyet yetkilileriyle görüşmelerimizde televizyonlarımızı izleyeceğiz derken sabah perdelerimizi açarken yanımızda olacak mısınız diyor olmasınlar. Evet en sıcak kucaklaşmaların bile kapatamayacağı bir mesafe var aramızda. Çünkü inkar toplumunda zengin bir uygarlıktan kalan bir avuç Ermeni'nin yerine geçmenin <gülüyor> ve onun hayatını yaşamanın imkanı yok. Evet yani zaten yüzyıllık korkuyla yüzyıllık yalnızlıkla yaşıyor Ermenilerin çoğu. Yani aslında hepimiz onu yaşıyoruz birçoğu değil. Konuşan da konuşmayan da belli kaygılarla, korkularla ve yalnızlıklarla yaşıyor. Böyle olaylarda tabii ki bazı şeyleri katmerliyor, bazı korkuları geri getiriyor, su yüzünü çıkıyor. Günlük hayatın doğal akışına daha fazla engel oluyor. Zaten Ermeni olduğunuzda çok kolay akmıyor hayat. İlker Şahin'in de öldürülmesi Aramyan Okulu öğretmeni açıklanmaya muhtaç. Bilmiyoruz ne olduğunu Dün Vartan arkadaşımız Kadıköy'e gitti Okul yetkililerinden bazı bilgiler aldı Ama İlker Şahin'in ailesiyle de Görüşmemiz lazım sanırım Belki oradan başka bilgiler gelecektir Yine emniyetinde bu konuyu yakından Takip etmesi ve hem olayı Aydınlatması hem de diğer cinayetlerle Ve saldırılarla bir ilişkisi Olup olmadığını ortaya Çıkarması lazım diyelim ve Bu bölümü de böyle kapatalım Bir fadoyla. ...devam ediyoruz, Portekiz'e... E, ...gidiyoruz. Adelina Fernandez'den... ...geliyor. 1896-1983... ...yılları arasında yaşamış bir aktris... ...ve şarkıcı. E, bu kayıtta... ...1930'lu yıllardan... ...Miser Radyo Agos. Understanding... 94.9 Açık Radyo. 12079. 1955'ten 1975'e 20 yılın en popüler şarkıları. Her cumartesi 10.30'da 94.9 Açık Radyo'da. Hazırlayan ve sunan Cengiz Işılay. Radyo. radyo Agos. Bu neşeli melodiden sonra e, 19 Ocak geliyoruz. Önümüzdeki Cumartesi Hrant Tinkin'in aramızdan alış, alınışının altıncı e, yıl dönümü demek bile zor geliyor bana aslında. Altı yıl olmuş, altı yıl oldu. E, Çiğdem Mater yanımızda e, Hrant'in arkadaşlarından. E, geçen yıllardan farklı olarak. Bu yıl bir haftaya yayılmış İstanbul'da bir etkinlikler dizisiyle Hranting'i anıyoruz, hatırlıyoruz. Ee, önce oradan başlayalım Çiğdem. Sadece 19 Ocak'ta bir yürüyüş yapılıyordu ve ilk iki yıl yanılmıyorsam birer gece düzenlendi. Ee, bu yıl neden farklı bir yol seçtiniz? Ya aslında kendi aramızda konuşurken şunu fark ettik. Birincisi hep beraber, hani davayı çok yakından izleyen bizler, sizler... Aslında zaman zaman e, hafıza tazelemeye ihtiyaç duyuyoruz. İlk fikir ya bir sempozyum yapsak ve bütün cinayet sürecini baştan aşağı bir konuşsak diye ortaya çıktı. Çünkü hepimizin ihtiyacı var. Davayı çok yakından takip edenler bile bir sürü şeyi zaman içinde unutuyorlar, hatırlamakta zorlanıyorlar. Ondan sonra peki ama bir de acaba sergi mi yapsak? Çünkü bazen bir şeyleri görmek, bir şeyleri dinlemekten daha etkili olabiliyor diye düşündük. Ümit Kıvanç ve Kemal Gökhan Gürses tanıklık ve operasyon diye iki ayrı duvar yapmayı hayal ettiler. O duvarı nerede yaparız diye düşününce tütün deposunda yaparız dedik. Sonra ya acaba hatırlarsınız Münferit diye bir sergi açılmıştı Ranting Hı. cinayetinden sonra. Münferitçilere bir ulaşsak bir şey yaparlar mı tekrar dedik. Sağolsunlar onların içinden kalabalıkça bir grup tabii yaparız dedi. Onlara dahil olmayan o zamanlar insanlar da bizimle oldular Sonra bütün tartışma şuna gitti. Aslında bizim e, Rantingkin ranting'in kaybıyla birlikte kaybettiğimiz şey birinci yılda bunu söylemiştik. Bir hakikat anlatıcılığıydı. Ama aynı zamanda da Agos'un hala şahane bir başarıyla sürdürdüğü bir bağın kalın bir tarafını yitirdik. Yani rant bize ranting bize Türkiye'ye, Türkiye'li Ermenilere dair çok şey anlatıyordu. O anlatı devam etsin istedik. Önce Agos'un nasıl kurulduğunu merak ettik. Ee, yani 1996 yılında hayatında hiç gazetecilik yapmamış bir adam ve yanında bir sürü arkadaşı ya acaba biz bu işi nasıl yaparız diye yola çıktıklarında ne düşünüyorlardı onu merak ettik. Bir gece gelip bize anlatırlar mı diye düşündük sağ olsunlar geliriz dediler. Sonra Malatya'dan yola çıktık ya Malatya acaba Ermeniler varken nasıl bir yerdi? diye düşündük. Osman Köker ben anlatırım size ama Malatyalılar da gelsin böyle bir gece olsun. Herkes kendi Malatyasını anlatsın." dedi. Tuba Çandar bence Türkiye'de biyografi yazının çok önemli işlerinden birini yaptı. "Gelir misin? Kitabını nasıl yazdığını anlatır mısın?" dedik. "Gelirim." dedi. "Robert sen de ben de sorarım gelirse." <gülüyor> dedin. Dolayısıyla Tuba Çandar sahnesin, Robert yapacak zaten tütün deposunda. Sonra e, Karin'e dedik ki ya Karin ne yaparsan yap hiç önemli değil ama bir gece gelip bizle olsana. E, o da dedi ki çocukluk konuşalım madem. Sonra da Murat Anmungan ben geleyim ve ötekinin sesini konuşalım biraz dedi. Bizce e, hepimiz için hem çok öğretici hem de çok iyileştirici bir hafta olacak. Biraz konuşmak biraz öğrenmek aslında bütün bunun. Programa baktığımda ben Tütün Deposunda hafta boyunca olacak programa baktığımda şunu düşünüyorum baştan itibaren. Hem çok öğreneceğiz hem de biraz aslında hep beraber geçmişle yüzleşmeye başlayacağız. Yani iki kişinin aklına acaba e, dün akşam Robert Sen'in CNN'de söylediğin hani çocukken çift isimli olmak meselesi gelir mi acaba? Bunu düşünür müyüz? Sokakta Ermeni bir çocuk olmak ne demek? Bunu düşünür müyüz? Ya da bir Anadolu kentinde... Küçücük bir Ermeni grup olarak kalmak ne demek bunu hep beraber düşünür müyüz acaba? Bu soruların cevaplarını bulur muyuz hep beraber diye düşünüyorum. Bu bana çok iyi geliyor. Bir yandan da bugün ve yarın aslında bu, işe ilk yola, bu işin ilk yola çıkış noktası olan Cezayir'deki sempozyum var. Saat 12.30'da buçukta başlıyor. Herkesi bekleriz. Orada da ranting cinayetin öncesini ve sonrasını konuşacağız. O tabii daha e, sert iki gün olacak diye düşünüyorum. Tütün deposunda ayrıca her gece bu söyleşilerden önce ya bu işi biraz daha ne, neler yapabiliriz acaba diye düşünürken Aras Yayınları'nın Ermeni Öyküleri kitabı aklımıza geldi. Sonra Robert sağ olsun konuşurken ya bunu biraz daha genişletsenize dedi. Biz de doğru dedik ve her gece iki tiyatro sanatçısı Ermeni Öyküleri'ne ses verecekler. Üç gece Ermenice'de olacak Ermenice'de. Okunacak. Şunu da çok önemsiyoruz biz Ermenice'yi duymak istiyoruz çünkü aslında hani sokakları, sokaklarımızda hiç duymadığımız bir şey ya dili duymak onunla bir karşılaşmak nasıl bir şey olduğunu anlamak biraz böyle bir tanıdık olmayı önemli buluyoruz. Ninelerini hmm. duyuyordu muhtemelen sen Muhtemelen tabii tabii ee, benim anneannem muhtemelen Rumca anlıyordu mesela ve hiçbir fikrim yok Rumca'dan Rumca ile ilgili. O yüzden biraz böyle bir dili duyalım, öyküyü duyalım, hikayeyi duyalım. Üzerine düşünelim ve konuşalım. Tütün deposundaki etkinlik zaten böyle daha ziyade her akşam orada. Ya hadi akşam gelin ve oturup hep beraber bir vakit geçirelim üzerinden bir şey olacak. Böyle formal bir şey planlamıyoruz. Ben dün akşam tütün deposundaydım. Serginin son hazırlıkları yapılıyor. Şunun uyarısını yapmak durumundayım. Kolay bir deneyim değil o sergi alanına girmek. Çünkü Ümit Kıvanç'ın ve Kemal Gökhan Gürses'in... Yaptığı o iki duvar insanı bayağı çok iyi biliyor olmanıza rağmen sarsıyor. Tütün deposundaki açılışımız pazar akşamı 13 Ocak'ta saat 18.30'da. Cezayir'deki iki günlük sempozyumdan sonra hep beraber tütün deposuna geçeceğiz. Yani e, kaç kalem etkinlik var? <gülüyor> Onu, e, böyle şey olarak başlık olarak söyleyebilir misin? <gülüyor> Pardon şimdi konuşurken mesela film gösterimlerini unuttuğumu Hı -hı. fark ettim. Paza, cumartesi ve pazar bugün ve yarın Cezayir'de sempozyumumuz var. İkisi de saat 10 buçuk, .30, 12 buçukta başlıyor cumartesi ve pazar günü. Pazar akşamı tütün deposunu açıyoruz. Orada iki duvarımız var, bir sergi alanımız var. Türkiye'li e, ressamların, güncel sanatçıların işlerinin yer aldığı küçük bir sinema salonumuz var. Ranting cinayetinden sonra Türkiye'li sinemacıların yaptığı belgesel ve filmlerin gösterileceği seanslı. Burada izahparik.net internet sitesinden programı görebilirsiniz. Dolayısıyla her gün aslında filmi bir, filmleri yakalama şansınız var. Hüseyin Karabey'in yaptığı animasyon Hiçbir Karanlık Unutturamaz. Gülengül Altıntaş'ın Ermenistan Türkiye Sinema Platformu kapsamında yaptığı Kaybolmayın Çocuklar Tuzla Ermeni Çocuk Kampı'nın filmi. Şehpa Şenyurt ve Bülent Arınlı'nın yaptığı e, Kırlangıcın Yuvası. Bütün o, bütün bu filmleri ayrıca Ümit Kıvanç'ın 19 Ocak'tan 19 Ocak'a bunu ilk yıl yapmıştı, ikinci yıl devam etti, sonra üçüncü yıl devam ettirmeye korktuk çünkü 500 dakikalık falan bir şeye doğru gidiyorduk. Bütün bu filmleri Tütün Deposunda gün boyunca görmeniz mümkün. Ayrıca orada çeşitli ekranlarda bu 6 yılda üretilen pek çok işi görebileceksiniz. Tililili kulaklıklar var. Hrant Dink'in yazılarına ses verenlerin sesini dinleme imkanınız olacak. Her akşam Pazartesi'den itibaren bir öykü okumamız, bir müzik dinletimiz. Pazar akşamı Erkan Oğur ve İsmail Demircioğlu ile başlayacağımız ve sonrasında da bir söyleşimiz olacak. Bu arada Garaj İstanbul'da Tetikçi ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası da 14'ünde Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda 15'inde de Garaj İstanbul'da iki tiyatro gösterimiz var. Bir tanesi tetikçi Ebru Nihal geçen sene gerçekleştirdiği yazdığı ve yönettiği tiyatro oyunu 16 Ocak Çarşamba günü 14 Ocak Pazartesi'de Çıplak Ayaklar kumpanyasının sen balık değilsin ki. ...performansı kendi mekanlarında. Sergide kimlerin işleri olacak? Sergimiz baya kalabalık. Haftanın adı serginin de adı oldu. Arzu Başaran, Buket Güreli, Cemil Cahit Yavuz, Erda Akstel, Ekstra Mücadele, Fulya Çetin, Hakan Gürsoytrak, Kadir Çıtak, Mehmet Güreli, Metüst, Murat Akagündüz, Taner Güven, Turgut Yüksel ve Vahit Tuna'nın işleri... Fotoğrafları, kolajları, videoları, yerleştirmeleri ve resimleri var. Hepsi rant için yapılmış işler. Yani bugün Cezayir'de bir sempozyum başlıyor. Yarın akşam üstüne kadar devam edecek. Yarın akşam da Tütün Deposunda bu sergi açılıyor. Ve hafta boyunca da Tütün Deposunda etkinlikler var. Ve zikrettiğin diğer bir iki mekanda evet. daha. Aslında tabii bütün bunları bir yandan da şunun için yapıyoruz. Bunların hepsi 19 Ocak Cumartesi günü saat bir buçukta Şişli Meydanına çağrıdır. Ee, cumartesi günü nasıl olacak? Ee, şiş, şişli Meydanından mı toplanıyor? Ee, Yürünecek İstanbul Bildiğimiz ve yaşadığımız gibi Taksim açısından yaşanmaz bir yer haline geldi. Bizim normal yerimiz tabii ki Taksim'den toplanıp yürümekte. Ama Taksim'deki inşaat aslında şimdiden daha yolumuzu kapamaya başladı. Yürümemiz imkansızdı çünkü yürümeye başlasaydık askerimize dön falan başlamamız gerekiyordu. O da yaklaşık 100 metre falan anlamına geliyor herhalde. Öyle olunca bu senelik bir değişiklik yapmış olduk ve Şişli Meydanında toplanacağız, Şişli Caminin önünde, çeşitli yerlerde Şişli Cevahir alışveriş merkezi önü diye duyurular da var. Bunların da hiçbirine itirazımız yok. Zaten o kalabalık bir süre sonra birbirinin ardına eklendikçe kadar Cevahirin önüne kadar gidecektir. Bu sefer ters yönden. Belki tersten olacağız. keramet de gelir kim bilir yani hani Badav farklı bir yedinci yıl yaşar isek. Onu da Şişli'den dolayı başlamış olmaktan bilmekte fayda var. Bütün bu programı görünce tabii 6 yılda neler biriktiğini de insan anlıyor. Yani herkesin e, kendince bir boşluğu bir yokluğu e, anlatma çabası ihtiyacı herhalde. Ve yani inanılmaz bir külliyat değil mi Çiğdem baştan sona? Ya e, özellikle Ümit Kıvanç ve Kemal Gökhan ses bu duvarları yaparken iki farklı şeyi çok baştan aşağı tekrar bakmak durumunda kaldık. Bir tanesi... Altı yılda ne oldu? Yani bütün gazete küpürleri, bütün yaşananlar falan. Bir tanesi de bizim Hrant'ın arkadaşları olarak altı yıldır e, ürettiğimiz her türlü görsel materyal. Hatta bu senenin buradayız Ahbarik e, sözü henüz ortaya çıkmamışken... Düşünüyoruz ne demeliyiz acaba bu sene diye sonra şunu fark ettik bir şeyler söylüyoruz söylüyoruz birisi ya yok onu söylemiştik diyor bir şey daha söylüyoruz onu da söylemiştik diyor aslında her sene şeyi de konuşuruz kendi aramızda e sözümüz bitti ne yapacağız şimdi diye her sene yeni söyleyecek bir şey bulmaya gayret ediyoruz şunu da söylemek isterim bu arada bu... Rant'ın arkadaşlarından neyi kastediyoruz? Burada araya girebilir miyim? Lütfen. Ee, bunun üzerine daha rahat konuşalım istiyorum. O yüzden bir şarkı molası verelim. Tamam. Ee, i̇kinci bölümde sohbetimize devam edelim. Ee, şarkıyı Karin anons etsin. Ee, ama valla bilinçli olarak seçmedim. İsmini söylersen. Ee, şimdi Hrant abiyle şarkının nasıl bir bağ <gülüyor> olabileceğini anlayacağız. Amy Winehouse'tan seçmişsin üstelik. To him is to love him. Ee, çok teşekkürler <gülüyor> sağ olasın. Ee, bu Amy Winehouse at BBC adlı DVD setindeki canlı kayıtlardan. E, Nayat Karaköse'nin e, bize bu haftaki e, güzel hediyelerinden biri. The, the Teddy Bears grubundan coverlanmış şarkı. Onu bilmek, onu sevmek demek. <gülüyor> To no, know, know, know him Is to love, love, love him And just to see him smile Makes my life worthwhile To no, know, know, know him Is to love to him I'll bring love to him Oh, everyone says there'll come a day when I walk alongside him to no, know no love him it's the love was made. Çiğdem e, bu 6 yılı konuşmak, Hrant'ın aramızdan alınışından sonraki 6 yılı konuşmak senin açından bir anlamda aslında Hrant'ın arkadaşlarını da konuşmak e, demek. Çünkü ilk günden başlayarak neredeyse değil mi diyebiliriz e, bugüne kadar e, verilmiş olan emek var, mücadele var, e, bazı eleştiriler de var. Ee, sağdan soldan her taraftan evet tam sağdan soldan her taraftan <gülüyor> üstten alttan <gülüyor> ee, kimdir Hrant'ın arkadaşları ya aslında bize sorarsanız Hrant'ın arkadaşları 23 Ocak 2007 Hrant Dink'i uğurlayan 100 binin üzerindeki insandır 6 yıl boyunca mahkeme kapılarında inatsla bekleyen yüzlerce insandır her yıl 19 Ocak'ta Agos'un önüne gelen 10 binlerce insandır Rant'ın arkadaşları grubu ne yapar sorusu aslında çok teknik bir soru. Biz teknik bir şey yapıyoruz. Ee, çok kalabalık bir grup değiliz. Az insan da değiliz. Aslında en başından itibaren aldığımız bütün bu eleştirilerle e, çıkıp ortaya e, ya arkadaşım biz de bunu yapıyoruz demememizin temel sebeplerinden bir tanesi bu. E, anonim bir grubuz. 19 Ocaklarda mecburen e, çıkıp konuşmak durumunda kalan ...bir grubuz. Bundan da çok az etmeyen... ...bir grubuz aslında. Aramızda Hrantin'le hayatı boyunca hiç tanışmamış insanlar var. Dolayısıyla buradaki Hrant'ın... ...arkadaşları ilk yıllarda aldığımız çok ciddi... ...eleştiriler vardı. Biz Hrant'ın arkadaşı değil miyiz diye. Aslında biz bu Hrant'ın... ...arkadaşlarını daha ziyade... ...ilk başlarda... ...ben hep onu şey yaparım... ...90'lı yıllardaki arkadaşıma dokunma kampanyasıyla bağdaştırırım... ...ve çok hoşuma gider bu laf. Bir yandan da anonimliği hoştur. Çünkü aslında hiç kimseye işaret etmez. Kendine Hrant'ın arkadaşı diyen herkes... Buranın doğal üyesidir. Biz yıllar içinde çok kalabalıklaştık, çok azaldık. Ee, sonra yeniden kalabalıklaştık, yeniden azaldık. Bu tabii ki insanların gündelik hayat koşuşturmacısıyla da ilgili bir şey. Ama temel olarak ne yaptığımızı soruyorsanız teknik bir şey yapıyoruz. Yani bunda büyütülecek ya da küçültülecek herhangi bir şey yok. Her sene birilerinin bu işi yapması gerekiyor. Biz de yapıyoruz. Burada eleştirilerin odağında e, bana şey var gibi geliyor. Yani... En de sonunda bir çekirdek kadro var dediğin gibi sayısı azalan veya çoğalan zamana göre onlar götürüyorlar ister istemez işi tabii yani işin aslında hamallığını hem entelektüel hem, hem fiziksel hamallığını üstleniyorlar ama acaba bu yapılırken bu çekirdek kadronun dışında insanlar bırakıldı mı? yani o çekirdek kadronun bazı kararları dolayısıyla birileri kendini dışarıda hissetti mi? sen bu 6 yıla baktığında bu anlamda ee, nasıl bir hikaye görüyorsun? Hissetmemiştir demek imkansız. Çünkü birincisi rantik cinayeti davası çok politik bir şey. Yani bizim yaptığımız şey öyle e, haydi hep beraber gidelim de bir haftalık bir festival yapalım değil mesela bu bir haftalık program bu sene yaptığımız. Dolayısıyla mutlaka bu süreç içinde kendine orada yer bulamamış, kendine orada sandalye bulamamış, bu birlikteliğe dahil olmayı becerememiş bizim yüzümüzden de olabilir. Kendi kişisel sebepleri yüzünden de olabilir. İnsanlar olmuştur. Ama şu algıyla ilgili benim problemim var. Mesela Hrant'ın arkadaşlarının politik bir odak olduğu. Bunlar yani biz... Böyle her konuda aynı fikirde olan bir grup insan değiliz. Hatta aslında hemen hemen hiçbir konuda aynı fikirde değiliz. Hayatta aynı fikirde olduğumuz tek konu 19 Ocak. Zaten de hani gayet o anlamda haddini de bilen bir ekip. 19 Ocak dışında bir politik söylemle hani Hrant'ın arkadaşları bu konuda şunu diyor diye de e, ben bir çıkış görmüyorum açıkçası. Hiç yapmadık. Bu konuda da hep çok dikkatli olduk. Zaman zaman gündemimize geldi. Bunu yaptığımız tek bir istisna vardır. Sebak balıkçı onu da devam etli onu da takip etmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim için aynı şeyin devamıdır Sebak balıkçı cinayeti. Onun dışında bunu yapmamaya çok özen gösteriyoruz. Zaten aslında bu grubun bu teknik grubun içinde olan herkesin kendini siyaseten ifade edebilecekleri başka alanları var. Yazı yazıyoruz. Bazılarımız politika yapıyoruz. Bazılarımız sağda solda sesini çıkarabilecek durumda insanlar o yüzden çok saldırı altında kaldık özellikle geçen sene çok ağır saldırılar aldık çoğunlukla fikrimiz bunlara ses çıkarmamak yönündeydi. Çünkü biz Frantling cinayeti davasını sadece Franting cinayeti davası olarak görmüyoruz. Yani e, oradaki Frantin arkadaşlarının yanlış anlaşılıyor olmasının sebeplerinden e, bizi üzen taraflarından bir tanesi de o. Biz Frantling cinayeti davasını müthiş bir inatla takip ediyoruz. Çünkü bu cinayetin üstünün açılmasının, o Pandora kutusunun açılmasının bu ülkenin geçmişle yüzleşme pratiğinde 1915'e kadar gidebileceğini ve aradaki bütün o şimdi hep beraber ezbere sayabileceğimiz tarihlere de. Hep beraber yüzleşmemizi sağlayabileceğini düşünüyoruz. O yüzden bu iş sadece işte Hrant'ın da arkadaşları vardı. O yüzden dava takip ediliyor durumu değil. Geçen sene eleştirilerde Etiyem Mahcupi'nin yazısı hatta belki iki yazısından bahsetmek lazım. Ve orada temel eleştiri... E, Hrant Dink'in anmaları 19 Ocaklar, eylemler, bu işin sosyal e, kitleselleşmesi, e, daha çok medyada yer bulması konusunda Hrant'ın arkadaşlarının bir sorumluluğu olduğu ve bunun tam anlamıyla yerine getirilmedi, biraz daha hatta somutlaştırırsam e, Müslüman Cenah'ın bu işe bu kadar dahil olmamasının, biraz kenardan izlemesinin, bireysel çıkışlar dışında Hrant Dink davasıyla herhangi bir bağ kurmamasının sorumluluğunun Hrant'ın arkadaşları grubuna düştüğünü Söylüyordu Sizin bu görüşü paylaşmadığınızı ben biliyorum Ama siz nasıl değerlendirdiniz Kendi aranızda bu eleştiriyi? Üzüldük ve sinirlendik Şimdi fark ediyorum ki Bu konuyla ilgili de ilk defa konuşmuş oluyoruz Böylece cevap vermedik Konuşmadık bununla ilgili Ama şunu söyleyebilirim Keşke Etiyan Mahcupyan Bu yazıyı yazmadan önce Müslüman cenah diye söz ettiği arkadaşlarına telefon edip Ya sizle hiç ilişkiye girdiler mi diye sorsaydı çünkü geçen sene Hrant'ın arkadaşları onun o Müslüman toplumdan kastettiği kanaat önderlerinin büyük bir bölümüyle görüşmüş konuşmuş ve onları eyleme davet etmişti. Ayrıca yaklaşık 700 bin satan bir gazetenin yazarı olarak üstelik de o kitleye ulaşan bir insan olarak Etian Mahçupyan keşke kendini de benim biraz önce söylediğim gibi bu grubun bir parçası olarak hissetse de o daveti kendisi yapsa. Her şeyi de bizden beklemesi. Peki Müslüman cenaha e, olan davetlerde siz herhangi bir olumsuz tavırla karşılaştınız mı? Yani onlardan nasıl bir yaklaşım gördünüz? Ben şimdiye kadar kişisel olarak karşılaşmadım. Karşılaşanda olduğunu zannetmiyorum aramızda. Bu hafta son ki sempozyumda bununla ilgili özel bölüm var mesela. Ömer Faruk Gergerlioğlu, İdayet Şefkatli Tuksal ve Cemal Uşak'ın konuşmacı olduğu. Bu... E, Ayrım yapılabilecek bir mesele değil yani Müslümanlar, Müslüman olmayanlar, solcular, sağcılar, LGBT'ler, LGBT olmayanlar böyle bir yerden bakmıyoruz biz bu meseleye. Keşke herkes gelse ve hep beraber yapsak ne yapıyorsak. Benim aklıma şu da geliyor Türkiye'de benim gördüğüm en temel sorunlardan biri bizim siyasi sosyal sorunlarımızı konuşurken. Ee, çok bölünmüş olmamız yani herkesin kendi pozisyonundan e, karşı tarafa ateş açmayı marifet ve tartışma e, belirlemesi ve rüzgarlar bazen gerçekten çok sert esiyor. Ee, siyasi iktidarla ilgili meselelerde dinle ilgili meselelerde başka meselelerde Hrant Dink cinayeti de Hrant Dink'in kendisi de bu dava da o tartışmada, o politik pozisyonlar içerisinde e, bazen araçsallaştırıldı. Tabii bayağı malzeme haline getiriyor. Çok zarif olduğun için araç diyorsun. Ee, hatırlarsan mi? 24 Nisan'la ilgili e, süreçte de benzer bir e, dağılma, e, sözü kimin nasıl söyleyeceği, kendi cinahından çıkarak e, ortaya koyulmasının yan yana duruşun önüne geçtiği bir zaman yaşamıştık. E, o da bu hranting cinayetiyle ilgili yan yana duruş la birlikte okunduğunda çok çok anlamlı. Siz kendi içinizde bu anlamda bir zorluk yaşadınız mı yani hani bu farklı siyasi görüşler meseleleri farklı bakan insanlar bu mücadeleyi Hrant Dink davasının takibi, kitleselleşmesi konusunu e, gündeme getirmeye çalışırken yani ne tür zorluklar neden oldu? Ya öğrendik galiba zaman içinde. Başta tabii hepimiz çok acemiydik ve e, bir yandan da gençtik. Bugün onu düşündüm. ya Ben 27 yaşındaydım 34 yaşındayım. Hani e, gençtik. E, zaman zaman daha kolay öfkelenebiliyorduk. E, ama zaman içinde öğrendik. Yani hayatımızda şöyle bir şey var. E, Kemal Gökhan Gürses bir keresinde şöyle bir şey demişti. Ben hep onu kafamı bir kenarında tutuyorum. Burası bir çeşit fan klub. Biz bu fan teknik olarak bir takım işler yapıyoruz. Toplantı başlamadan önce ya da bittikten sonra birbirimize girebilecek şekilde kavgalar da edebiliriz. Ama bunu 19 Ocağı, Rant Dink'e ya da cinayet davasına yansıtmamaya elimizden gelen gayreti gösteririz. E, grup içinde normal hayatta birbiriyle konuşmayan insanlar oldum ben biliyorum. Niye Ama... konuşmuyorlar? Konuşsunlar ya. E işte yani. Pekala. <gülüyor> tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Siyasi konulara girmiyoruz. <gülüyor> İyi evet. ki de girmedik. <gülüyor> Bugün başlayacak sempozyumla başlayan Buradayız Ahbarik Etkinlikler dizisine katılımınızı bekliyoruz, istiyoruz, arzu ediyoruz. Hrant'ın arkadaşlarına bu emeği üstlendikleri için teşekkür ediyoruz. Çiğdem'e buraya geldiği için, kendisine yabancı olmayan Açık Radyo'ya <gülüyor> geldiği için teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. E, Aynur'dan bir şarkıyla devam edeceğiz. E, 2004'te bir töre cinayetine e, kurban giden Gül Dünya töreni e, itaaf ettiği Kumrike şarkısı geliyor. gel gel geşqa keçikogundima oğamca ven reçbele geşqa keçikogundima deyar yar yar yar deyar yar yar deyar Taşıyor. You know Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini açık radyo. Reklamlar. Benzersiz Windows 8 deneyimi isteyenler şimdi Sony Center'lara geliyor, Sony VAIO alıyor. En iyi dokunmatik deneyimi VAIO bilgisayarlarda. Hem de tüm Windows 8'li VAIO'lar Microsoft Office 2010 ev ve öğrenci hediyesiyle...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 ...sigara bıraktırma hattı 171'i arayın. Merhaba, ben Özel Sesin Okulu öğrencilerinden Ömer Ekin. Ressam Van Gogol resimlerinde en çok kullandığı sarı rengin... ...mutluluk ve dostluk anlamına geldiğini... ...öğretmenlerimizin hazırladığı 4x8 eğitici kart oyunları sanat serisinden öğrendim. Reklamlar bitti Açık Radyo Radyo Agos Ay ben kim Ay ben kim Da Da da O Potad gemeni gemeni tuşap tuşap Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Pari lus sirede pargamdir. Aisur dasyerguhumbar 2013. Bugün n ve ı harflerinin bir başka kullanım şeklini, belirli tanımlık olarak kullanışını öğreneceğiz. Daha önce m ve m'nın İngilizcedeki e veya en'in karşılığı olarak düşünülmesini önermiştik. N ve ı da İngilizcedeki d artiklının karşılığı olarak düşünüldüğünde işimiz oldukça kolaylaşır. Bu iki harf ismin arkasına eklenerek o ismi belirtmeye yarar. Başka bir deyişle herhangi bir şeyden değil, belli bir şeyden bahsettiğimizi gösterir. Birkaç örnekle konuyu biraz daha açalım. Maddidı garmir e. The pencil is red. Kalem kırmızıdır derken belli bir kalemden bahsederiz. Ama garmir madit mı? red pencil kırmızı bir kalem derken herhangi bir kırmızı kalemden bahsederiz. Bir başka örnek: kirkin u dedrag the book and the notebook kitap ve defter derken belli bir kitaptan ve defterden bahsederiz. Ama kirk mı dedrak mı a book and a notebook bir kitap, bir defter derken herhangi bir kitap ve defter söz konusudur. Ginı gam ayrı. Kadın veya erkek. Gin-ı, gam ayrı mı? Bir kadın veya bir erkek. Herhangi bir kadın veya erkekten bahsediyoruz burada. dak hat mı? Sıcak bir ekmek. Hatsı, daki. Ekmek sıcaktır. Bağ, çur mı? Soğuk bir su. Çuru bağ'ı, su soğuktur. Caşı dak'ı, yemek sıcaktır. Dak, caş mı? Sıcak bir yemek. Nı veya ın'ın kullanımının kelimenin sesli veya sessizle bitmesi veya kelimenin ardından gelen diğer kelimenin sesli veya sessizle başlaması ile Aynen mı ve mın gibi bağlantılı olduğunda hatırlatmak isterim. Size önerim özellikle cümlenin öznesine belirli tanımlık ilave edin. Ayrıca şimdilik cümle içinde diğer isimlerin ardına da mümkün olduğunca bu harfleri koyun. Ta ki alışana kadar. Tabi belli bir süre yanlışlar yapacaksınız ama zamanla doğru kullanıma alışırsınız. Unutmayın belirli tanımlıkları kullanmaktan dolayı yapacağınız hatalar kullanmamakla yapacağınız hatalara kıyasla çok daha az olacaktır. Gelelim bugünün kelimelerine. Garmir kırmızı. Madit kalem. Dedrak defter. Çur su. Caş yemek. U ve be, yev ve bağlacı. Gam veya bağlacı. Bu haftaki dersimiz bitti. Size mail adresimi vereceğim. Merak ettikleriniz sormak istedikleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Suan ozolu Paris şapat mı Yef Haçağutyum Polorit herkese iyi bir hafta ve başarılar. Düm, düm, düm, düm, düm. Ay ben kim? Ay ben kim? Ay ben kim? Da yetta Da yetta E'li to E'li to J'e'li no Ye'li no He'za kem He'za kem Hoza Hoza kem Cemeni Cemeni Duşa bu Duşa bu Emekli öğretmen Şuşan Özoğlu'yla her hafta birkaç kelime, her hafta bir cümle Ermenice. Radyo Agos e, Bu hafta arka sayfa konuğumuz Uğur Yücel'di. Ferda Balancar Uğur Yücel'le e, yeni çıkan kitabı Yağmur kesi üzerinden e, bir söyleşi yaptı. Yağmur ile beraber sinema, tiyatro ve e, unutulmaz televizyon dizileriyle e, tanıdığımız Uğur Yücel'in edebiyat damarını keşfettik. E, 22 öykü yer alıyor kitapta. Gerçek anlamda hani o short story denilen türden e, öyküler birer fotoğraf karesi e, şeklinde. E, ve e, bu öykülerden de hareketli. Aslında Uğur Yücel'le yapılan söyleşi de e, gayri ihtiyari e, Yücel'in bir anlamda kaybettiği çocukluğu. Ee, özellikle e, yine bir semt Kuzguncuk. Kuzguncuk'ta gerçekten bir vakit Rumlar ve Ermeniler ve Yahudilerle birlikte paylaşılmış olan e, günlere duyulan e, bir kederli hasret e, okunuyor satır aralarında. Böyle bir e, aslında bir hayli çarpıcı, etkileyici bir söyleşi çıktı ortaya. Evet bizim programda ilginç bir şekilde e, ister istemez e, hep İstanbul'a, İstanbul'un tarihine, İstanbul'un gitip gidenlerine e, de dokunuyoruz. E, her hafta sanki böyle bir şey denk geliyor. E, Uğur Cüel röportajı da e, Feriköy Kurtuluş Sokakları çocukluğunun seslerine benziyor diye e, başlığını çıkardığımız Uğur Cüel röportajı da. Bu anlamda aslında kaybolan o gitip giden İstanbul'a bir tür ağıt gibi sözler e, içeriyor ee, mesela Kuzguncuk'ta yaşayan farklı grupları e, anlattığı, farklı etnik grupları anlattığı bir bölüm var. Orası çok çarpıcı geldi bana. Ee, bir anlamda hani bir e, bir bayram anı olarak e, paylaşılan hayata dair e, satırlar vardı. Bir de aslında e, 74 Kıbrıs olayları sonrası e, Uğur Yücel'in e, Kuzguncuk'a dahi yani sirayet eden o Tedirginliği yakaladığı zaman vardı Önce belki bir bayram kısmından başlayalım Benim için çarpıcı olan şu malum hani İyi ve cici komşu olarak Ermeni, Rum ve Yahudileri sevgiyle anmak Ama hani bu insanlara ne oldu diye sormamak üzerinden böyle hafif klişe Bir anlatım tarzı gelişti Uğur Yücel'in ki o anlamda gerçekten özlediği, hatırladığı ve kendi belleğine kaydettiği bir şeylerin paylaşımı olduğu için açıkçası bana geçti o kısmıyla kıymetliydi bir onun kızgıncundan başlayalım ııı bir bütünlük vardı diyor. Sadece aynı semtten olmak bile ayrıcalıktı. Bizim evde dedem anneannem hacıydı ama yılbaşı kutlanırdı. Hindi pişerdi. Paskalya'da dedem renkli yumurta kırma oyunu oynardı bizimle. Ama kandillerde üç kata yayılmış aile. Orta katta dedemin yanında radyo başında toplanır. mevlit dinlerdi. Anneannemin evimizin önünde son duası okunan Yahudi cenazesini Fatiha okuduğunu bilirim. Evimizde tetemiz de vardı. Mayram alamızda, Madame Rebecca'da bunlar yakın komşularımızdı ama o günlerin en küçük bir esintisini bıraktı, bırakmadılar bugüne. İnsanları birbirine kırdıranların onursuzluğudur bu e, diye bir tespitte bulunuyor. Ve tam da bu kırdırmanın nasıl e, yaşandığını dair kuzguncukta e, yine bir e, anısı var. Daha doğrusu hep bunlar bir fotoğraf kalesi, karesi gibi anı demek de doğru değil. O silikliği içinden bizim çocukluğumuz ve ailelerimiz onurlu ve insani değerlere saygılıydı. Gavurlafa ettirmezdiler kim, ettirmezdi kimseye. Siyasi karışıklık ortamında Yahudiler tedirginliklerini fısıltıyla söylerlerdi. Ermeniler bildim bilili, suskun ve kederliydiler. Fakat özellikle Rumların çaresiz ve telaşlı yürüyüşlerini de yüzlerini de unutmuyorum. Ne yapacaklarını bilmez haldeydiler. Yeni sokağa çıkmış kedi gibiydiler. Halbuki onlar en eski İstanbulluydular. Şehrin neşesi, eğlencesiydi onlar. Hepimizi oyuna getirdiler diye e, bitiriyor orucu. Dediğim gibi bu geçmişe özlem, nostalji, biraz azınlık, perverlik özellikle hani böyle kentli modern sınıflarda çok yaygın olan bir şey. Yani ne güzel günlerdi onlar, ne güzel komşulardık, hiçbir sıkıntımız, hiçbir derdimiz yoktu. İşte Ermeniler ne güzel topik yaparlardı, Rumlar ne güzel şarkılar söylerlerdi diye bir söylem son 10 yıllarda çok yerleşti. E, ama bu bizleri rahatsız eden e, bir söylem. Çünkü burada bu, bu son okuduğum bölümde Uğur Ücel'in dikkat çektiği, o Uğur Ücel'in anlattığı, farkında olduğu e, sorunlara, korkulara, kaygılara, sessizliklere, sinikliklere dair bir şey söylemiyor. Yani e, evet e, Ermeniler topik yapıyorlardı. Çok güzeldi Rumlar, çok güzel şarkı söylüyorlardı. Mehane yani kültürü vardı. E, hayat bir anlamda bayram gibi de akıyordu. Ama o bayram gibi aktığı günün gecenin sabahında çok sert şeyler yaşanabiliyorlardı ve insanlar eşitsizliğe, adaletsizliğe, baskılara maruz kalabiliyorlardı. Bu hikayeyi sadece tek taraflı anlatınca geçmişi idealleştirmiş oluyoruz ama hiçbir geçmiş o kadar da ideal değil. Ve bir haksızlığı da aslında haksızlığın da üstünü örtmüş oluyor o söylem. O azınlık perver diye ifade edebileceğimiz söylem. Uğur Yücel bunu bence bu iki şeyle hem bayramla hem de ne diyelim o kederle, e, güzel anlatmış röportajda. Ee, başka? Uğur başka. E dair diyeceğimiz bir şey var mı? E, i̇stersen yine, e, yine İstanbul'la devam edelim. Hı hı. E, Bürkem Ceferin yaptığı bir röportaj var. O da Roskohenle e, konuşmuş. 1950'lerin Yahudi İstanbul'unu e, anlatmış. Yani yine bir İstanbul röportajı var. Kültür sanat sayfamızda. Roskohen Bizans İmparatorluğu zamanından beri İstanbul'da yaşayan Romanyot Yahudi ailelerinden yani Romanyot Yahudiler seferat Yahudilerinden Türkiye'li Yahudilerin büyük çoğunluğu oluşturan seferat Yahudilerinden farklı olarak Anadolu'da daha eski zamanlardan beri yaşayan bir topluluk sayıca daha azlar Yahudiler içerisinde yani 1492'de İspanya'dan sürgünle Anadolu'ya gelen Yahudilerden değiller. <gülüyor> Ee, Rose Amerika'da yaşıyor şu anda halen St. Louis'de bir kütüphanenin yöneticiliğini yapıyor ve onun Libra yayıncılıktan bir e, kitabı çıktı. E, bu kitabın güzelliği ilginçliği de diyebiliriz e, İngilizce ve Ladino dilinde yazılmış olması yani e, Yahudi İspanyolcası diye de anılan Ladino dilinde bugün artık İstanbul'da maalesef çok fazla duyamadığımız o güzel dilde e, yazılmış. E, kitabın adı İstam, İstanbul Judyo yani Yahudi İstanbulu veya İngilizcesiyle Jewish Istanbul, a collection of memoirs and illustrations. Bunları zaten okuduğumuzda bir miktar şey de hissediyor musun? Hani bırak Türkiye'nin genelini e, azınlıkların kendi içinde de birbirlerini ne kadar az tanıdığı, birbirlerinden ne kadar uzak kaldığı. Eskiden hani bir e, Rum, Ermeni ya da Yahudinin birbirini yaşama pratiğiyle e, bugün bir, birbirimize en fazla büyük bir çabayla kitaplardan tanıma gayretimiz arasında da çok acıklı bir fark var. Evet. Aslında geçmişte de belki biraz kompartmanlara ayrılmış bir hayat vardı. Yani o kadar da iç içe geçmiş değildi. Ama neticede eninde sonunda e, bu insanlar buradaydılar. E, birer mahalle arayla yaşıyorduk. Biri üst mahallede biri alt mahallede ve bugün bizim birbirimizi bildiğimizden çok daha iyi biliyorlardı birbirlerini orası kesin. Ee, Rose hikayesinde ilginç olan bir şey var. Ee, yani e, Ladino'yu unuttuktan sonra e, yeniden keşfetmiş. E, bana ilginç geldi yani bir insanın dille ilişkisi e, anlamında. E, mesela yani günlük hayatta Ladino'yu şu anda halen kullanmıyor. E, ama Ladino yazabilmiş hem İngilizce yazmış hem Ladino yazmış öncelikle de Ladinoyla e, yazmış. Mesela e, Bürkem kızlarınız biliyor mu Ladino dediğinde hayır nereden bilsinler? Demiş gerçekten de Amerika gerçektiğinde o günlük hayatın içerisinde çok mümkün olan bir şey değil. Sonra da şöyle devam etmiş. Ben de evde 14-15 yaşına kadar duydum bu lisanı. Ama tek taraflı katılmadan duydum. Sonra ise artık duymak bile istemiyordum. Çocukken iyi kullanamıyorsun sonra da kullanmak istemiyorsun. Yani üzeri kapatılmış bir dil yıllar sonra... Ee, San louisde Türkiye'den çok uzakta... ...kendi memleketinin çok uzağında... E, ...bir kütüphalenin yöneticiliğini yaparken... E, ...Roskoen için geri dönmüş... ...bu da ilginç bir hikaye... Yani köklerin e, laneti şeklinde... ...bir de diller de insanı kovalıyor ya... E, ...birbirinin üstüne eklemlenerek... ...kaçamıyorsun bir yerde bulacaksa seni... ...tekrar gelip yakalayıveriyor... Ee, bir de kitaptaki hikayelerde dikkat çeken e, Türkiye'deki Yahudilere dair ön yargıları bir anlamda kıracak, e, kırabilecek bir şey. E, Yahudiler genelde hep hani o komplo teorileriyle e, zenginler, e, zengin bir hayat yaşarlar, e, muktedirdirler, paraları boldur şeklinde e, anılır. İşte genelde azınlıklar böyle anılır gayrimüslimler hakkında. Adalarda mı... ve modalarda. Evet hemen, hemen geldi zaten adalarda <gülüyor> ve modalarda yaşayan. Hani komprador burjuvazinin... ...temsilcisi olan, Türkiye solunun da etkisi altına almış olan bir söylemdir. E, bu hayata baktığınızda, Ross anlattığı hayata baktığınızda... E, ...illüstrasyonlara kitaptaki e, baktığınızda o hayatın o kadar da zengin olmadığını görüyorsunuz. Yalnız maddi olarak zengin olmadığını ama kültürel olarak da çok zengin olduğunu e, Ross anlatıyor zaten. E, zaten eskilerin e, çok sıklıkla e, maddi sıkıntılara rağmen e, yakaladıkları... E... Bir hayat zenginliği var, tuhaf bir şey, bereketli mutfaklar, paylaşımcılık, e, işin nostaljik boyutunda özenin bilinecek e, şeylerden biridir herhalde bu. Bir bereket, hep bir bereket, e, Hı -hı. E, maddiyata bağlı olmayan ve herkesin aslında o kıt kanaatlik içinden birbiriyle paylaşabildiği bir bereket. Evet, ee, Janet Jack isimden bir şarkıyla devam edelim, Ladino bir şarkı olsun o da. Ee, İstiyorsan hikayesini sen anlat. Altuğ Yılmaz'ın çıkardığı, bizim için çıkardığı notlardan. Bu arada ben bir parantez açayım. Janet Esim geçen hafta programımızda konuk ettiğimiz ve Agos'un Meslekler Mekanlar bölümünü hazırlayan Rita Ender'in teyzesiymiş. E, topluluğun Münih'te ve Ankara'da verdiği konserlerin canlı kayıtlarından e, oluşan birkaç sonsuzluk anı adlı albümde yer alan bir şarkı sıradaki bir adam bir bahçede güzel bir genç kız aslar neden ağlıyorsun diye sorar kız ulaşamadığı sevdası için ağlamaktadır. Bahçelerde gezerken Yasemin kokuyordu. O güzel kızı gördüm. Karşımda duruyordu. Çok güzeldi gözleri. Ama ağlamaklıydı. İnci gözyaşlarıyla tutuşup yanmaktaydı. Sordum ona neyin var? Neden üzülüyorsun? Yoksa sevdiğim mi var? Sen kimi seviyorsun? Bir aşk şarkısı gelsin. Kederli bir aşk şarkısı. Klasik. Trene las muere en tas Eğer hermosa, bir muye graciosa, e me tres hermosa, tres Yo me la CERQUÍA AL DE LA VIDA LAS LÁGRIMAS SOBRE SUS ver VERLAS BRIANDO LE dice QUE TIENES, QUE TE CONCIENES EN TE şeket tienes Pek çok İstanbul'un belki e, fark etmeden önünden geçtiği Taksim'deki şu an bizim iki adım ötemizde duran Elmadağ'daki e, Surpago Hastanesi'nin hikayesiyle devam edelim. E, bu yıl geçen yıl İstanbul Ermeni toplumu için e, önemli yıl vesilesi oldu. Surpagic Hastanesi'nin 180. kuruluş yıl dönümüydü e, geçen yıl. Yine Feriköy'deki e, e, Merametçiyan Okulu'nun özür dilerim. Meramitçiyan Okulu'nun 100. kuruluş yıl dönümüydü geçen yıl. Bu yıl Karagözyan'ın, benim ilkokulumun 100. kuruluş yıl dönümü. Surpagop'un da 175. kuruluş yıl dönümü. Aslında tarihe dönüp bakmayı, hatırlamayı, o güçlü kökütlerle olan bağı hatırlamak için iyi bir vesile. Ve geleceğe bakmak için de iyi bir vesile. Bu hafta orta sayfamızda genişçe Surpago Hastanesi'nin tarihini, Ele aldık ve sen hazırladın dosyayı Neler ilgini çekti? Ne var Surpagop'un hikayesinde ilginç? Büyük bir gönüllü imece diye tasvir edebileceğim bir şey var Hastanenin temeli kurulurken çok büyük maddi sıkıntılar çekiliyor Hani bu biraz önce de bahsettiğimiz adalı modalı hallerden eser yok Öyle ki işçiler... Katıkçılar darpane işçileri ücretsiz ve gönüllü olarak yani hani sadece günlük bir yeme içme masrafları karşılanarak 1836-37 yılları arasında inşaatı bir fiil bu şekilde tamamlıyorlar. Çok özverili idareler ve e, tabii öyle gerektiği için e, bir hayli de fazla karizmatik lider vasfı olan e, kişiler var. Dönem İstanbul'da kolera ve veba salgınlarının kol gezdiği zamanlar e, önce bir çadır hastane olarak kuruluyor e, ardından bir sabit hastane. İhtiyacıyla dönemin önde gelenleri Galata'da bir evde bir araya gelerek bu büyük yapının aslında bir anlamda fikren önce temelini atıyorlar ve arkası da peşi sıra geliyor. Evet, burada yine İstanbul'un tarihi topografiyası açısından ilginç olan bir şey de hani da şu an şehrin tam göbeği diyebileceğimiz bir yerde Surpago Hastanesi. Ama o zaman işte bu kolera ve veba salgınlarından kaçınmak için hastanenin kurulması için seçilen yer burası ve şehrin dışında kabul ediliyor. Şimdikinin tam tersi olarak. Kurulduğu yıllarda hastanenin geliri dört evi dört dükkan ve bir sebze bahçesinden temin ediliyormuş düşün. Orta sayfayı hazırlarken yararlandığım kaynak aynı zamanda... Ee, Ermeni Katolik e, Cemaatinin e, Ruhani Önderi Baş Episkopas Ovennes Çolakya'nın e, Hazırladığı kitaptı e, Bu aynı zamanda Kendi günlükleri ve Kişisel arşivini de e, içeren e, bir, e, bir Ömürlük tanıklık Diyeceğim bir şey çünkü e, Çok genç yaşta e, bir Din adamı olarak e, bu e, Yapıyla kurumla özel Bağ kurmuş e, ve Dolayısıyla tabii çok içeriden sesleniyor Başepiskopos. Devlet yardımından yoksun cemaat hastaneleri varlıklarını koruyabilmek, faydalı ve yararlı faaliyetlerini sürdürmek için devamlı gelir kaynaklarına muhtaçtır hatırlatmasını yapıyor. Ve dolayısıyla Taksim'den Harbiye doğru yol alırken Elma Dağı'nda bir adacık oluşturan ve hastanemizin geniş arazisini çepeçevre saran birçok bina dikkatimizi çeker. Bunları görünce kalbimiz şükran ve hayranlık duygularıyla kabarır diyor. Bunlar hayırseverlerin kiliseye bağışladığı e, yapılar. Dolayısıyla bu e, hani vakıfların ellerinden alınan gayrimenkullerin ne kadar can yaktığını e, hissedebilmek için de e, bir miktar başka kaynaklara başvurmakta. Bu yapıların e, yapı dışı her şeyi olan tarihlerini bilmekte fayda var. 1832'de kuruluyor Sırpurgiç Ermeni Hastanesi. kuledeki bugün de halen faaliyette. Ortodoks Ermenilerin. Hastanesi Demek ki o zaman ayrımlar biraz daha Keskinmiş Katolik Ermeniler de ondan 5 yıl sonra Surpagopu kurmuşlar Bu aynı zamanda bir Osmanlı modernleşmesi Hikayesi de yani Osmanlı Devleti'nin yaşadığı Osmanlı toplumunun yaşadığı dönüşümden Onun içinde yaşayan bütün topluluklar Nasibini alıyorlar ve Bazen daha ileride bazen daha geride Bir ortalama tutturuyorlar Aynı şekilde hatırlayacağımız benzer çok yakın tarihlerde kurulmuş olan Balıklı Rum Hastanesi var. Sırpırgiçe komşu kulede, Balat'taki Orahi Ahayim Yahudi Hastanesi var. Bunlar da kadim kurumlarımız, tarihi kurumlarımız olarak bugün din farkı gözetmek sizin. Ermenisi, Türk'ü, Müslümanı, Kürd'ü hepsine hizmet veriyorlar ve İstanbul hayatında önemli bir borçluğu dolduruyorlar. Aslında çarpıcı olan herhalde şu, 180 yıllık, 175 yıllık koca tarihlerden bahsediyorsun. Bir yanıyla da ama hani böylesi bir arkanda tarih varsa aslında neredeyse şehrin sahibi gibi bir duyguya kapılabilmelisin. Ayağının altında o zemini dolu dolu hissedebilmelisin. Oysa gidiyor geliyor hani bütün bu. ...hikayeleri e, alıntılayıp, e, değerleyip toplarken bile... ...hani günümüze kalan o tuhaf e, yalnızlık e, hissiyatı geliyor. Yani bu tarihle çok çelişen bir yan. E, o benim giderek daha çok ilgimi çekiyor. E, özellikle bu geriye dönük... E, ...yani umudu buradan e, ö, ölülerden, e, eskilerden, geçmişten toplama gayretinin kendisinde. Ve bugün... Ee, bu çabalı yaşayışın kendisinde çok büyük bir tezat var. Canı acıtan bir yanı var. Bir yanıyla evet, da. Evet. Ee, yani acılar ve kederlerle de yaşıyoruz. Bunlar da bizi biz yapan şeyler aslında bizi olgunlaştıran ama umut da onların yanı başında e, duruyor diyelim. Ve bu haftaki programı da yavaş yavaş kapatalım. Hızlı hızlı kapatalım. Ee, önümüzdeki hafta 19 Ocak bizim e, Radyo Yagos'un e, yayın günü. E, açıkçası nasıl bir program yapacağımızı şu an bilmiyoruz Belki bir band kaydı olabilir Aklımıza başka bir fikir gelebilir e, Düşündüğümüz bazı şeyler var ama sonuçlandırmadık Yani haftaya burada bir radyo agos olacak e, Ama nasıl bir radyo agos olacağını şimdilik bilmiyoruz e, Görüşmek üzere demeden önce e, Kültür sanat sayfalarımızda ağırladığımız Mehmet Erdem'le veda edeceğimizi söyleyelim e, Uzun süredir onu sayfalarımızda konu ...etmek istiyorduk... ...kardeş türkülerle müzik hayatına başlamış... ...dizi ve film müzikleriyle devam etmiş... ...bir şarkıcı... ...yaz başında da Herkes Aynı Hayatta adlı bir albüm çıkardı... ...onun eve çok da patladı... ...çok fazla dinleniyor... ...hayranları çok sayıda... ...hatta çok kendisi de çok şaşkın... ...ne yaptım da acaba yanlış bir şey mi ettim de... Evet. O, ...o mütevazılığı da beni çok etkiledi... ...ama bence çok mütevazı olmasına gerek yok... ...şahsen ben de çok severek... ...dinliyorum... E, bence hak ettiği bir ilgi ile karşı karşıya şu anda e, umarım e, aynı şekilde e, müzikal anlamda da kendisini de tatmin eden işler yap, yaparak e, yoluna devam eder. E, albüme adını veren şarkıyla herkes aynı hayattayla devam ediyoruz. Hepimiz aynı hayattayız. Hmm. Ne söylesem sana boş gelir. Ne çok görsen desen az gelir. Hayat bu incitir Hayat bu. Ne kaldıysa Ondan Geri Ne bulduysan Daha Yeni Gel hadi Gör kendini Gel hadi Daha bitmedi La la la Sen sana boş gelir Ne çok görsen desen az gelir Hayat bu incitir Hayat bu böyledir Ne kaldıysa senden Sen daha yeni gel hadi gör kendini gel hadi daha bitmedi gel hadi gör kendini. Agos Saati Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos Açık Radyo program destekçisi olun